Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.